İzal Rozantel ile Haftanın Karikatürleri Merhaba İzal Bey, günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Teryağır. Nasılsınız? Evet, i̇yiyiz. Siz nasılsınız? Harika. <gülüyor> Efendim, bu Çok hafta karikatür var. Evet, evet, evet, hafta. evet. Ama bir istek karikatürüyle başlamak istiyorum <gülüyor> bu hafta izniniz olursa. E, bu e, haftanın karikatürleri programımızın tek yetkili seçicisi diyeceğim. Ömer Maden'in <gülüyor> isteği bu karikatür. <gülüyor> Dolayısıyla e, Emir, pardon, istek yüksek yerden gelince de akan sular duruyor tabii. <gülüyor> Şimdi e, karikatürümüzün çizeri e, Ohan, e, Ohan imzasıyla tanıdığımız Ohannes e, Şaşkav e, dostumuz. E, geçen hafta Agos gazetesinde yayınlandı bu karikatür. Ohan her zaman yaptığı gibi yine çok yalın fakat son derece vurucu böyle bir şekilde kuraklığa ve kuraklığın e, neden sonuç ilişkilerine parmak basmış. E, karikatürde e, şöyle anlatayım kurumuş bir arazinin bir kısmını yukarıdan yani yine drone bakışı e, görüyoruz. E, toprak e, kurumuş, çatlamış bildiğimiz o aşina olduğumuz bir görüntü. Fotoğrafı da çizimleri de sıkça görülür. Çatlaklar e, kurumuş toprağın üzerinde çeşitli e, amorf şekiller oluşturuyor. Yani şekilsiz bir takım e, şekiller. Fakat her nasıl olmuşsa Karikatürün içinde çok düzgün bir sembolde meydana getirmişler. Ee, bu sembol görüldüğü yerde böyle dil uçup atan, korku saçan e, ve hatta çok farklı anlamları olan bir e, simge. E, faşizmin simgesi olarak biliyoruz bunu. Evet, o kuru toprağın üzerinde bir swatis, swastika yani bir gamalı haç şekli oluşmuş, oluşturmuş e, o anne şaşkalt. Evet, çok çarpıcı ee, gerçekten. Gerçekten çarpıcı. Yani e, o an okurunu kuraklıkla faşizm ilişkisini e, kurmaya mı çağırıyor? Ne diyebiliriz buna özdeş? Neden acaba böyle bir şey çizmiş? Evet, böyle bir metafor olarak da kurak, kurak topraklardan, da evet. faşizm türer gibi, yani kurak derken ideolojik açıdan da böyle <gülüyor> görebiliriz. Yani bu gerçekten topraktan ödeyelim. E o zaman yani e, bir metafor kattık. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Somali'de devam eden e, kuraklık nedeniyle Şabel e, nehrindeki su seviyesinin e, kritik e, bir seviyeye gerilediği uyarısını yapmıştı. Bölgede yaşayan e, yaklaşık 2 milyon kişinin gıda üretimi ve geçim kaynaklarının nehre bağlı olduğu e, vurgulanıyor. Ve e, Somali'deki kuraklığında gün geçtikçe arttığına e, dikkat çekilmiş hükümette küresel yardım e, çağrısı yapmış. Ardından da e, 23 Kasım'da evet 23 Kasım'da ülke çapında acil durum ilan edilmişti. E, şöyle bir hatırlatmada bulayım 2011'de yani tam 10 11 yıl önce e, kuraklık ve gıda krizi nedeniyle Somali'de 260 bin kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi anlatmaya çalışacağım karikatür aslında o yıllardan geliyor. Fakat bu karikatür beni o kadar derinden etkilemiştir ki ekranımda hep ön plandadır. Bu karikatür Arjantin asıllı İspanyol çizer Omar Lopez'in Omar diye imza atıyor. Omar Lopezin bir eseri. Ee, ...yaşları 40 ve üzeri olanlar... ...bilmem sen hatırlayacak mısınız Röthiş ama... ...bir ağlayan çocuk posteri vardır. Evet biliyorum. 80'li yıllarda özellikle evet. Türkiye'de... E, ...şehirler arası çalışan otobüslerin... ...arka canlarında... E, ...ne bileyim bana berber gibi kimi... ...esnafın dükkanlarında hatta... ...bazı evlerde bile duvarlarda bu ağlayan çocuk... resmi e, görülürdü. Bu... Ee, Neydi? Asla... Çiko muydu? mıydı? Evet, Öyle evet, çok doğru. Çiko. Çiko bir İtalyan e, ressamın elinden e, çıkmıştı. E, resmin öyküsü de vardı galiba. Merak edenler internetten falan araştırabilirler. Fakat bizi ilgilendiren e, Omar Lopez'in karikatürü. Çünkü Omar'ın karikatürünün ön planında da ağlayan bir e, çocuk var. Ee, hem de bana kalırsa bu bu ağlayan çocuk Çiko'dan çok daha etkileyici ee, çünkü bir nedeni var yani bu çocuğun ağlamasının nedeni var Chico nedensiz nedenli belki çikolata istiyordu bilmiyorum ama ee, ve Çiko ela yani, bir beyaz, bir böyle, beyaz bir çocuk beyaz bir çocuk kumral e, bir çocuk Omar'ın minik çocuğu ise simsiyah, kısa kıvırcık saçları e, var ve o kapkara gözleriyle de insanı baya derinden etkiliyor. E, tabii ki bu, çocuk, bu küçük çocuk bir Afrikalı. Söylemeye gerek yok ama e, muhtemelen de Somalilidir. E, o zeytin gözlerini e, kendisine bakanlardan da kaçırmış bu resimde. E, sola doğru bakıyor. Resim dedim ama bu bir karikatür. E, sola doğru bakıyor. Daha doğrusu Sol gözünden aşağı doğru süzülen iki damla göz yaşına bakmaya çalışıyor. Neden derseniz onların boşu boşuna akmasını istemiyor. O kalın dudaklarının arasından uzattığı diliyle o damlaları yakalayacak. Susuzluğunu, ağzının kuruluğunu bir nebze olsun e, dindirmek istiyor çünkü. E, Omar'ın karikatürü ağlayan çocuk resminden e, etkileyici dedim bence. Ee, yani gerçekten de Ereb'in duvarına bir tane lazım. Tekrar hatırlatayım bu karikatürün çizildiği tarihlerde yani 2011'de e, Somali'deki kuraklık e, gıda krizi de nedeniyle de yaklaşık 260 bin kişinin hayatına mal olmuştu. Aradan 10 yılı aşkın bir süre geçti. Somali'ye ve şimdi de e, Afganistan'ı ekleyebiliyoruz maalesef. Afganların üçte ikisinden fazlasını yaşadığı kırsal kesimde son 30 yılın en kötü kuraklığı yaşanıyor. Siz de sıkça söz ediyorsunuz bunlar. Evet. Ee, Taliban'ın zaferiyle birlikte Afganistan ekonomisini 20 yıldır ayakta tutan dış yardım e, bir anda son buldu. E, bu noktada o anın karikatürü tabii ki daha fazla anlam buluyor. Siyaset ve iklim krizi bir araya gelince e, korkunç yıkım başlıyor maalesef. Birleşmiş Milletler'in bir araştırmasının sonucu Afganistan nüfusunun sadece yüzde ikisi, yüzde ikisi yeterince yemek yiyebiliyormuş. Evet. Hemen hemen şimdiye kadar hiçbir ülkede bu kadar tabii yüksek bir oran daha doğrusu düşük bir oran yer almamış. Yani Somali dahil evet. evet. Sadece yüzde ikisi beslenebiliyor. Yeteri kadar beslenebiliyor. Hı -hı. sıradaki karikatüre bakıyorum da evet Hollandalı karikatürcü Charles e, Royers e, geçen hafta çizdiği karikatürle bu Afgan halkının çığlığına yani e, o SOS yardım çağrılarına tercüman oldu karikatürün adı da zaten SOS e, şöyle karikatür e, dikdörtgen e, bir çerçevenin e, tam orta yerinde kocaman beyaz bir Porselen tabak görüyoruz. Bu tabak yer yer çatlamış, kırılmış. E, tabağın adı da var. Afganistan, Üzerinde yazıyor e, kenarında. Tabak boş. Daha doğrusu tam da boş değil. İçinde böyle iki üç böyle yemek kırıntısı var ama onları görmek görebilmek için karikatürü iyi izleyen büyütmek gerekiyor. Belki Ömer Madrak burada olsaydı hemen görürdü. Neyse. Bu ben boş... mesela fark edememiştim siz söyleyin. Evet. Büyütünce görülüyor 3 e, kırıntı var böyle. E, Her önce iki isim geliyor. E, bu e, beyaz ve kırık e, tabağın ortasında ise silahlı bir Taliban e, militanının görüntüsü var. yansımış Daha doğrusu dışarıdan yansımış e, gölgesi. Koca tabağın iki yanına ise soğuktan e, böyle Türk titremekte olan Afgan kadınları ve çocuklar dizilmişler. Fakat bu kadın ve çocuklar öyle bir şekilde tabağın yanında yer almışlar ki e, koca tabak bir e, O harfi e, şeklindeyse onlar da iki tane S harfi oluşturmuşlar. Yani yukarıdan yine drone bakışı diyeceğim bakıldığında SOS imdat yalısı okunuyor. Böyle e, dikkat çekmiş Charles Royer, Hollandalı karikatürcü. Afganistan'daki duruma. Ee, Afgan ve Somalilerin imdat çağrıları karikatürlerde yankılanırken tabii mültecilerin dramı da e, karikatürlerde yer buluyor elbet. Ee, şimdi anlatacağım karikatür e, Ahmet Öztürk Levent imzalı. O da mültecilerin sesine kulak vermiş. E, karikatürde açık denizde batmak üzere olan ahşap bir tekne görüyoruz. O da aşina olduğumuz bir durum maalesef. Teknenin kıcı yiyeceğine e, havaya kalkmış. Burnuysa sulara gömülmüş bile. E, fakat teknenin yolcuları bu kez mülteciler değil. E, karşımızda e, teknenin üzerinde boydan boya Picasso'nun çok ünlü bir tablosu. Vernik'a var. Evet. <gülüyor> Evet, yani karikatür bu, her şey olabilir fakat bir mülteci teknesinin Guernica tablosu ile ne ilgisi olabilir diye haklı olarak düşüneceksiniz. Karikatürün asıl amacı zaten dikkat çekmek değil midir? İşte Ahmet de ben tam da bunu yapıyor. Ee, Picasso güçlü bir e, sembolizme sahip olan Guernica hakkında şunları söylemişti zamanında. Sembolleri tanımlamak ressamın görevi değil. Resme bakan kişiler sembolleri anladıkları gibi yorumlamalıdır. Sonuçta e, Ahmet Öztürk Levent'in karikatürü de izleyicinin yorumladığı şekilde anlam kazanıyor bence ve mültecilerin o çığlığına dikkat çekiyor. Ete yandan karikatürdeki e, mülteci tekmesiyle birlikte suslara gömülen keşke o Picasso'nun resmindeki acımasız o savaş ve sefaret durumu olsa demekten kendimi alamıyorum. Bir yandan da e, karikatürcülerimizin bu konuya e, e, dikkat çekmelerine ilgilenmelerinden de, e, de mutlu oluyorum. Biraz o iç e, kargaşadan diyeyim ayrılarak dünya olaylarına e, dikkat çekilmesi bence çok önemli. Zaten dışarıdan da e, ödüller bu şekilde geliyor. Burada genlik arkadaşımız savaştan mı kaçıyor acaba? Bir mülteci olarak. <gülüyor> Evet. Yani mültecilerin çoğu savaştan e, kaçmıyor maksılı. Savaşın getirdiği o sefaletten e, yalnız kuraklık değil tabii. tabii. Savaş çok önemli bir e, unsur. Yani mülteci demişken e, istersen bir Avustralya'ya uzanalım. Ve e, geçen hafta da üzerinde biraz e, konuşma e, olanağını bulduğumuz o Avustralya Açık Deniz turnuvası ki Bugün başlamış olmalı artık değil mi? Evet bugün ee, başlayacak. Evet ve Avustralya mahkemesi sonunda e, Sırp tenisçi Djokovic hakkında son kararı da vermiş. Ve <gülüyor> Novak ki Novaks diyorlar kendisine <gülüyor> Novaks e, ironik olarak. Novak e, Djokovic'i nihayet sınır dışı etmişler. E, bu olayın bizi ilgilendiren bölümü ise... E, Geçen hafta Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen bir ülkeye giriş vizesi iptal edilen e, Djokovic'in mültecilerin tutulduğu otele gönderilmiş olmasıydı. E, durum böyle olunca e, Avustralya'daki mültecilerin durumu da e, Djokovic sayesinde e, yine ironik olarak e, gündeme oturmuştu. Üstelik e, Avustralya Federal e, Aile Mahkemesi'nde görülen ilk davada Djokovic de haklı bulunmuş ve Avustralya hükümetinin vize iptali kararı da kaldırılmıştı. Ve bu kararın ardından e, Djokovic, e, mültecilerle birlikte tutulduğu otelden ayrılmış, e, finallerinin oynanacağı Rod Laver Arena'da antrenmanlara bile başlamıştı. Ta ki yeniden vizesi iptal edilene kadar. Evet, e, tüm sonra Göç Bakanlığı girdi devreye. Evet, evet. Şimdi Avustralyalı bir karikatürcü, Glenn Lollievre. E, konuya e, mülteciler gözünden yaklaşan, e, nadir, gerçekten nadir karikatürcüler arasındaydı geçen hafta. E, o da çok etkileyici bir karikatür e, çizmiş. Karikatürde çıplak ayaklı iki küçük kız çocuğu var. E, bunların tenlerin renginden... E, Mülteci çocukları olduklarını hemen anlayabiliyoruz. Bu iki küçük kız aralarına da o mülteci kampındaki üzeri dikenli tel örgüyü almışlar. Bir file gibi kullanmışlar. Ellerinde neredeyse kendilerinden de büyük tenis raketleriyle sanki tenis oynamak istiyor gibiler. Fakat oyunu bilmiyor olmalar ki bir tanesi önüne koca bir kitap açmış. How to play tennis yani tenis nasıl oynanır? E, Gülenli yer, bu çocukların çevresini de bolca e, yemek artıkları, e, çöpler falan yerleştirmiş. ellerindeki tenis toplarını, e, bilemedim, e, rengi sarı değil mi e, özdeş? Evet, evet. Sil değil. Yani koronavirüslerine benzetmek mümkün bu e, topları olabilir de. E, fakat asıl verilen mesaj e, bambaşka. Yani biz de buradayız diye haykırıyor bu karikatürde o küçük kız çocukları. Ee, Avustralya'da bir karikatürcüden gelmesi böyle bir karikatür ee, çok önemli. Çünkü çoğu karikatürlerde geçen hafta çizildi, bir önceki hafta çok çizildi. Hep Djokovic eleştiriliyordu. Djokovic'in işte yalan söylemesi... Djokovic'in e, turnuvaya katılmak için işte binbir takla atması falan filan bunlar eleştiriliyordu. Ama e, dolaylı olarak mülteci sorununa e, da dikkat çekmiş oluyordu e, bir şekilde Djokovic. Yine sizin programınızı da dinledim galiba. E, Djokovic e, mülteci karşıtı mı? Açık karşıtı tamam biliyoruz ama öyle bir şeyler konuşuldu galiba değil mi? Öyle... Yani bu, buna dair hiçbir şey söylememesinden... E... Bunun da mümkün olabileceğini e, aslında yorumunu yaptık. Çünkü Djokovic'in kendisi göçmenlerle ilgili, hani orada kaldı, bir göçmen evet. işte merkezinde kaldı. Tek bir kelime bile etmedi. Dolayısıyla e, böyle olabilir diye e, konuştuk, yorum yaptık. Ama kendisinin bir sözü yok. Olumlu Fakat sözü en azından konuya dikkat, dikkat. dikkat çekilmiş oldu dolaylı olarak. Evet. E, mültecilerin sorununu Avustralya'da... E, tutulan mültecilerin sorunlarına e, dikkat çekilmiş oldu. Efendim İngiliz e, karikatürcü Andy Davies'i e, başka bir soruna dikkat çekiyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın artık iyice kabakladı veren e, Downing Street 10 numaradaki Number 10'deki cocktail e, partisine dikkat çekiyor ve oraya gitmeyi tercih etmiş. Andy ee, Devin karikatüründe e, başbakan Johnson yok. E, fakat Londra'daki o ünlü başbakanlık ofisi ve konutu aynı zamanda Downing Street'ten 10, 10 numaralı e, sokak kapısının önünü görmekteyiz dışarıdan. Kapının solunda büyük bir ciddiyetle ayakta dikilmiş beklemekte olan heybetli bir İngiliz e, polisi var. Tam bir böyle e, bodyguard tarzında duruyor. Kapının sağında ise sıraya girmiş, neşe içinde bekleşmekte olan, bekleyen İngiliz gençleri. Yani tıpkı bir diskoteyin kapısında beklemekte olan gençler gibi. Ee, çoğu, hatta neredeyse tamamı içkilerini de beraberlerinde getirmiş. Yani içeriye, partiye alınmalarını, sırayla alınmalarını bekliyorlar. Hatta bazıları beklerken içmeye bile başlamış. Şimdi Andy Devoy bu karikatürü çizmeye iten neden? Horisjansını, hedef alan skandalların skandalların listesinin uzaması. Gazetelerin yazdığına göre on numarada çalışanlar uzun süredir devam eden bir gelenek olarak her Cuma akşamı haftayı böyle şarap kadehlerini tokuşturarak kaldırarak sonlandırıyorlarmış. E, gazeteler başbakanın bu toplantıdan haber, bu haberdar olduğunu da yazıyorlar. E, İlklerin önde gelen gazeteleri. Johnson ise e, Çarşamba günü geçtiğimiz Çarşamba günü parlamentoda özür dilemiş e, ve bunlar iş toplantısıydı demiş. İyi değil mi? Harika. <gülüyor> yani Boris Johnson e, koptay partiler yüzünden başı e, parlamento ile dertteyken. Ee, Afrikalılar, Somaliler, Afganlar e, kuraklık ve açlıktan kırılırken peki İsviçre'liler neye dertleniyor dersiniz? Cevap vereceğim. Gravier peynirinin başına gelenleri. Ee, çok ilginç buldum bu karikatürü. Önce anlamadım. Ee, daha doğrusu birkaç karikatür çıktı. Graviyer peyniri karikatür e, İsviçre'de. Ee, konuyu biraz araştırınca gerçeği öğrendim. E, fakat önce bu karikatürlerden Alex Ballaman'ınkini anlatayım. Ballaman karikatüründe e, La Fontaine'e mar edilen fakat aslı ezop masalar, masallarına kadar uzanan e, ünlü ile tilki fablına e, bir göndermede bulunuyor. Hani tilki gagasıyla koca bir peynir parçası tutan kargaya kurnazlıkla yaklaşır ve kargayı bir güzel e, pohpohlar ya yani karga ne kadar güzelsin işte e, kim bilir sesin de ne kadar güzeldir, kendin kadar güzel midir falan filan diye karga ötmek içinde gagasını açtığında ağzındaki peynir parçası düşer ve tilki düşen peyniri kapıp kaçar. İşte karikatürde bu karga ile tilkiyi görmekteyiz. Fakat maalesef e, o İsviçre bayrağı taşıyan e, kargamızın canı tık çıkmış durumda zira onun tepesine kafasına kocaman bir Amerikan kargalı kartalı konmuş. Bu bildiğimiz Amerikan e, ableninin kartalı. Kartalın ağzında ise üzerinde Amerikan bayrağı dalganılan yine koskoca bir peynir dilimi var. Ağacın altında beklemekte olan kurnaz silki ise bu kez e, şaşkın. Acaba karganın ağzından düşen küçük peynir dilimi mi kaçsam yoksa... Karganın tepesine çöken koca kartalın gazabına uğramadan bir an önce oradan sivı mı pek bilemiyor, öylece bakıyor. Fener Mer bu e, karikatürün çizilmesindeki neden ve onlarca karikatürün ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan bir mahkeme kararı. Patenti İsviçre'lilere ait olan Gruyer e, yani Gravier ismine rağmen. Amerikalılar peynirlerini Grier adı altında üretip satabileceklermiş. Bunun üzerine e, İsviçreli peynir üreticileri de topluca temyiz mahkemesine gidiyormuş. Peynirde <gülüyor> yani, patenti kaldırmış ABD yani. Evet, katırmış, kaldırmış. <gülüyor> Açıda değil ama peynirde evet. kaldırmış. E, ne diyelim kasat et derdinde, koyun can derdinde. Bütün o kuratlık haberlerinden sonra e, peynir haberi iyi geliyor değil mi? <gülüyor> Bu arada Kars Kars Gabriel'in ne olacak o, onu da merak etmiyor değilim. Evet değil mi? Evet. Biz zaten kullanıyoruz ama fark etmez. <gülüyor> Çokdan. Ee, yine de yani ispiçiller karşı çıkabilir. Efendim Fransız hükümetinin derdi ise bambaşka. Ee, Fransa elektrik kısıntılarını önlemek için kömürle çalışan elektrik santrallerini çalıştırmak zorunda kaldı. Fransız hükümeti Ocak ayı sonuna Yani bu ayın sonuna kadar bölgede halen faaliyette olan iki kömürle çalışan elektrik santralinin e, kirletici emisyonları sınırlamak için belirlenen eşiğin ötesinde üretim yapmasına izin verecek bir kararname hazırlamış e, Ocak ayın sonunda oynanacak olan kararnameye göre fosil yakıtlardan elektrik üreten tesisler için sera gazı emisyonunu tavanının yükseltilmesi mümkün olabilecek. Yalnız sorun şuradaki bu santraller nükleer santrallerden 70 kat daha fazla karbondioksit dioksit salıyormuş. Ee, bu konuda çok fazla karikatür yoktu. Ee, Fransız karikatürcü Placid ki asıl adı Jean-François Duval e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u e, bir ÖDF yani Fransa elektrik işletmesi işçisi olarak e, resmetmiş. Kafasında bir e, ÖDF kasketi, üzerinde beyaz bir atlet, her yanı e, kömür kirleri ve biraz da kantar içinde, elindeki kürekle elektrik santralının önündeki kazana kömür atıyor. E, Başkan Macron ateşin yanmasını sağlıyor. E, arka planda ise elektrik santralinin o e, Kazanınin daha doğrusu elektrik saltanınin duman tüten bacalarını görüyoruz. Macron kömür atarak kazanın yanmasını sağlarken bir yandan da söyleniyor Kutup ayalarının da canını sıkıyorum. Böyle söyleniyor. Aslında bu can sıkma deyimi Macron'un aşı olmak isteyen istemeyenlere atfen söylediği argosuzun aynısı. Fakat ben açık radyo kurallarına e, riayet ederek e, bu sözcüğü burada telaffuz etmiyorum. Can, canına ee, okuyorum diye de belki. Canına okuyorum evet. Kutup ayılarını canına okuyorum. Öylesi daha doğru olabilir evet. Ee, böyle bir karikatür ve böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Ee, ben e, son sözü bu hafta... Ee, halen e, gazete adlı sergisi Schneider Tanfı Sanat Merkezi'nde sürmekte olan e, taroları bırakmak istiyorum. Karikatür yeni değil. Fakat e, dün e, T24 Bağımsız internet gazetesinde güncellenmiş şekliyle yer aldı. E, yanlış anlaşılmasın. Güncellenmiş olan çizgiler değil. Sadece altyazısı. E, karikatürde çok estetik, eski tip bir e, terazi görüyoruz. Hani eskiden e, esnafın kullandığı cinsden, pirinçten tepsileri olan e, tipik tezgah üstü e, bir bakkal terazisi diyebiliriz buna. Bu antikat terazinin kefeleri de dolu. E, soldaki kefede e, büyüklüğünden dolayı, çizimdeki büyüklükten dolayı bir kiloluk olduğunu tahmin ettim. bir kurşun ağırlık var. Sağdaki kefede ise... E, Hava ile şişirilmiş normal bir bildiğimiz bir balon, küçük bir balon. Ee, normalde bu terazinin hangi kefesinin ağır basacağını bilmek için alim olmaya, fizikçi olmaya falan gerek yok, değil mi? Fakat bu bir karikatür ve e, karikatürlerde tıpkı şiirlerdeki gibi e, anormal durumlar normaldir, yani şaşırmayız. Nitekim e, Taroralın yıllar önce çizdiği ve hava durumu Altyazısını ekleyerek güncellediği karikatüründe içi havayla dolu küçük balon ağır basmış. Bir kiloluk kurşun ağırlığı yukarıya kaldırmış. Ne demişti Kerem gibi deki şair? Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır. Bağırıyorum. Koşun. Kurşun eritmeye çağırıyorum. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak. Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Evet e, bu şekilde ben de Tanoral'ın e, bu karikatürüyle iki gün önce yani 15 Ocak'ta e, 120. doğum gününü kutladığımız Nazım Hikmet'i bir kez daha e, anmış oldum. Bir de Tan e, Tanoral'ın sergisi ne zaman e, sona erecek demiştiniz? E, 6 Şubat'a Şubat Şubat. kadar pazartesi günleri hariç her gün e, 11 ile 18 arası gezilebiliyor. Neredeydi? E, Schneider Temple sanat merkezinde Galata'da, ee, Karaköy'de Avusturya listesinin hemen karşısında. Tamam. Evet, günün karikatürü. Evet, şimdi e, görebilirsiniz. Ömer Bey'den de ses zor, yok. Tehlike. <gülüyor> e, Ömer Bey sadece isteğini duyurdu, bildirdi. E, onu da yerine getirdik, gönül rahatlığıyla. Şimdi e, demokratik bir şekilde haftanın karikatürünü seçebiliriz. Um, bir, bir kere Ohanes'in gerçekten çok güzel karikatürü. Acaba onu mu seçecek diye düşünüyorum. Ama gündemle ilgili baktığımızda bu e, tenis oynamaya çalışan minik göçmen çocuklarda e, çok nasıl denir? Du, du, ee, o, o aslında bütün karikatürlerde, bütün demeyeyim ama 3-4 karikatürde duygu önplüğüne çıkıyor. Evet. evet. Ee, şimdi ben de e, Ohan'la şey arasında gidip geliyorum. Dianne Lolliever arasında gidip geliyorum. Ee, o çocukların durumu çok duygulandırıcı. Omar Lopez'in karikatürü de öyle fakat e, o eski bir karikatür. Evet. Haftanın karikatürü olmak e, için biraz e, geç olması için. E, Royars'ın karikatürü de keza çok dikkat çekici. SOS çağrısı. Ama evet, Afganistan. Dilem e, benim de e, gördüm onları. Hangisini? Hangi ikisini? İşte Ohan ve e, bu Avustralyalıdaki tenis oynayan çocuklar. Peki ikisini yan yana koyalım. E, Birbirleri bağlantı da var. E, evet. evet. Faşizm, kuraklık, mülteciler. Evet, Peki. Çocuk, evet. Anlaştık e, Özdeş. Tamam harika. Anlaştık. <gülüyor> Peki, çok teşekkürler Sel bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum herkese. Sağ oldun, üzere. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri.